rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Esma binti Ebubekir radiyallahu anha Büyük davaların büyük kahramanları olur. Onların kahraman olmak gibi iddiaları yoktur. Sadece tüm benlikleriyle kendilerini davalarına adarlar. Ebu Cehillere göre güçsüz ve zayıftırlar. Boyun eğdireceklerini, vazgeçireceklerini sanır onlar. Ama bilmezler ki adanmış yürekler için geri dönüş yok. İki güzelden birine ulaşmak için, yola çıkanlar için geri dönüş yoktur. En sevilene giden yolda geri dönüş asla yoktur. Hazırlıklar büyük bir gizlilik içerisinde devam ediyordu. Kana susamış Mekkeli müşrikler, kılıçlarını çekmiş, tetikte bekliyorlardı. İslam'ı ve Müslümanları ortadan kaldırmanın bir tek yolu vardı onlar için, davanın liderini ortadan kaldırmak. Evet, türlü esiyetler, saldırılar ve tehditlerle İslam'ın yayılışını önleyememişlerdi. Ne yapsalar, ne etseler Müslümanlar inançlarından bir milim dahi sapmıyorlar, vazgeçmiyorlar, dönmüyorlardı. Sebatla, sabırla ve sadakatle dinlerine sarılıyorlardı. Onlarınsa öfkesi gün geçtikçe artıyor, acımasızlıkta sınır tanımıyorlardı. Artık bu gidişe dur demenin zamanı gelmişti. Her ne pahasına olursa olsun Muhammed'i öldürecek ve böylece Müslümanları sindirip yeryüzünden adlarını tamamen silecekler. Atalarının dirine yönelen tehdidi ortadan kaldıracak ve böylece Mekke'de eski düzenlerini sürdürebileceklerdi. Hazreti Peygamber gizlice Ebu Bekir'e gelmiş ve bu gece Medine'ye beraber hicret edeceklerini haber vermişti. Hazreti Ebu Bekir, bu kadar mühim bir hadisede Allah Resulüne yoldaşlık edeceği için büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeydi. Ancak yolculuk hazırlıklarını yaparken çok dikkatli olmalı, hiç kimse onların gideceğinin farkına bile varmamalıydı. Zira, Şüphe uyandıracak en ufak bir hareket, telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebilirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an kızı Esma'yı hazırlıklar için çağırdı. İslam'a gönül vermiş bu genç kız hemen harekete geçti. Esma radıyallahu anha kısa sürede yolculuk için gerekli olan azığı hazırladı. Fakat azık torbasını ve su kabını bağlamak için bir ip bulamamıştı. Esma radiyallahu anh'a daha fazla bekleyemedi. Hemen belindeki çok sevdiği kuşağı çıkardı. Ortadan iki parçaya ayırdı. Bir parçasıyla yemek kabının, diğeriyle de su kabının ağzını bağladı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Esma'nın bu candan alaka ve samimi davranışını seyrediyordu. Çok sevinmişti. Ona hemen orada müjdeyi verdi. Ey Esma! Sana cennette iki kuşak verilecek buyurdu. Bu taltif Esma redellahu anha için dünyalara bedeldi. Gayretinin mükafatını, peygamberimizden duymanın sürurunu, mutluluğunu yaşıyordu. Artık bundan sonra Hz. Esma, zatun ı Nitakeyn yani iki kuşak sahibi diye anıldı ve bu lakabıyla meşhur oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an artık hazırlardı. Zor bir yola çıkıyorlardı. Rasul-i kibriya gibi büyük bir insana refakat ediyordu Hazreti Ebubekir. Vazifesi hem çok zor hem de çok şerefliydi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an böylesi bir yolculuğa çıkarken sıkıntılı zamanlarda kendilerine lazım olur düşüncesiyle bütün parasını da yanına almıştı. Ancak Yaşlı babası Ebu Kuhafe henüz Müslüman olmamıştı. Oğlunun ailesine hiçbir şeyi bırakmadan bütün servetini yanına almasına karşı çıktı. Ebu Bekir'in davası uğruna yaptığı bu fedakarlık ona anlamsız geliyordu. Esma radiyallahu anha dedesinin sözlerinden çok rahatsız oldu. Dedesinin bu yolculuğu tehlikeye atacak bir şeyler yapmasından endişelendi. Hemen bir miktar küçük taş topladı ve babasının paralarını koyduğu yere koyup üstünü örtü. Dedesinin gözleri görmüyordu. Onu paraların bulunduğu yere götürdü. Ellerini paraların üzerinde dolaştırdı ve dedesine, ''Dedeci, babam bize bunları bıraktı.'' dedi. Dedesi, ''Eğer size bunu bırakmışsa mesele yok.'' diyerek ona inandı ve bir daha sesini çıkarmadı. Esma radiyallahu anha, hicretin ne kadar büyük bir yolculuk olduğunun farkındaydı. Genç yaşında şahit olduğu olaylar ve yaşadıkları onu erken olgunlaştırmıştı. Biliyordu ki Hz. Peygamber'in hicretiyle yeni bir devir başlayacaktı. Medine'de Ensar, Müslümanlara şehirlerinin kapısını açmış ve onları bağırlarına basmıştı. Dahası Hz. Peygamber'e biat ederek bağlılıklarını göstermiş ve onu her türlü tehlikeye karşı koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Hazreti Peygamber'in Medine'ye gitmesi demek, İslam davasının güçlenmesi ve büyümesi demekti. Medine, tüm muhabbet ve şefkatiyle Rasulünü bekliyordu. İki yolcu zorlu hicret yolundaydılar. Çıktıkları bu kutlu yolculuk, nice hayırlara, güzelliklere kapı açacaktı. Büyük bir medeniyetin temelleri atılıyordu. Tutsaklık, Zorbalık, cehalet ve şirkin sonu geliyordu. Medine'ye, emniyete ve özgürlüğe götüren bir yolculuktu bu. Müslümanlar için Medine cümle hayrın ve güzelliklerin kapısıydı. Cellatların, ölümün ve karanlığın içinden, İslam'ın aydınlığına giden yoldu hicret yolu. Medine bir ana gibi açmıştı bağrını, alemlerin efendisine ve aşkla, Muhabbetle selamlıyordu ta ötelerden gelen bu iki kutlu yolcuyu. Sevre doğru giden yolda iki muhacir yol alıyordu. Bir süre burada kalacaklardı. Müşriklerin kendilerini takip edeceklerini bildiklerinden onları yanıtmak istiyorlardı. Düşmanları onları Medine yollarında ararken onlar Sevr mağarasında saklanacaklardı. Düşündükleri gibi oldu. Hazreti Peygamber'in hicretini öğrenen müşrikler her yerde Resulullah'ı arıyordu. Evinde onu bulamayınca ilk baktıkları yer sadık dostu Ebu Bekir'in evi oldu. Esma sanki onları bekliyor gibi hiç heyecana kapılmadı. Gayet soğukkanlıydı. Karşısında öfkeden gözleri dönmüş müşrikler vardı. Gelenler, ''Ey Ebu Bekir'in kızı, baban nerede?'' diye sordular. Esma, her şeyi göze almıştı. O da babası gibi İslam davasına kendini adamış bir kahramandı. Gerekirse ölecek ama asla Resulullah'ın ve babasının yerini söylemeyecekti. Azgın ve acımasız müşriklere cesaretle karşılık verdi. Babamın nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Ancak bu cevap müşriklerin öfkesini daha da arttırdı. Müslümanların amansız düşmanı Ebu Cehil, Esma'nın suratına şiddetli bir tokat attı. Fakat'ın tesiriyle Esma'nın kulağından küpesi fırladı. Ancak bu Esma'nın kararlı ve cesur duruşundan hiçbir şey eksiltmemişti. O, Müslümanların ne sıkıntılara ve eziyetlere katlandıklarına bizzat şahit olmuştu. İmanından aldığı güçle bundan daha şiddetlisine de hazırlıklıydı. Müşrikler ondan bir şey öğrenemeyeceklerini anladılar ve fazla zaman kaybetmemek için oradan ayrıldılar. Esma'nın yüreği endişe ve korkuyla doldu Ama kendisi için değildi korkusu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içindi. Bütün endişesi. Müşriklerin onu bulmalarından ve zarar vermesinden korkuyordu. Bütün gün Rabbine yalvardı. Dua etti. Bir taraftan da Mekke'de neler olup bittiğiyle ilgili haberler topluyordu. Akşam olup el ayak çekilince bu korkusuz yürek biraz azık hazırlayıp sevre doğru yola çıktı. Müşriklerin ve haydutların her yeri ablukaya aldığı bir zamanda yola çıkıyordu Esma. Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir bağlılıktı? Kendini feda eden adıyan bir ruh. Yeter ki davanın lideri selamette olsun. Gerisinin ehemmiyeti yoktu. Esma heyecan içerisinde nihayet sevir Mağarası'na ulaştı. Resulullah'ı ve babasını sağ salim görünce içi rahat etti. Onlara Mekke'de neler olup bittiğini anlattı. Getirdiği azıkları bıraktı ve Mekke'ye geri döndü. Esma'nın yüreği günlerce sanki bir dalın ucuna açılıydı. Korku ve endişe içerisinde durmadan onların selameti için dua etti. Efendimiz ve babası sevrde kaldığı günler boyunca onlara haber ve yiyecek taşıdı. Ancak onlar, Medine'ye salimen vardıklarında rahat edebildi. Allah Resulü'nün ve babasının sağ salim Medine'ye varmalarından dolayı Esma Rabbine şükrediyordu. Korkular ve endişeler içerisinde geçen günler nihayet son bulmuştu artık. Ancak Esma'nın içinde bir burukluk vardı. Nasıl olmasındı? Ademlerin sultanı artık Mekke'de yoktu. sizlerin dostu, Yalnızların arkadaşı, dertlilerin devası gitmişti. Mekke öksüz kalmıştı. Mekke'de kalan Müslümanlar öksüz kalmıştı. Kabe mahsundu. Müslümanlar kederliydi. Efendimiz olmadan Mekke'de yaşamak zorunda kalıyordu Esma. Ve çok zordu bu. Her ne kadar vatanı Mekke olsa da, onun için artık burası gurbet yurduydu. Oradan ayrılmak istiyordu. Onların yanına gitmek istiyordu. Ondan ayrı olmak, Resulullah'ı görememek, sohbetinden istifade edememek çok zordu. Artık hicret edeceği günün hayaliyle bekliyordu. Mekke'de yaşadığı sıkıntılı günler çok geride kalmıştı. Medine'de, Hazreti Peygamber ve Müslüman kardeşleriyle yepyeni bir hayata başlamıştı Esma. Efendimiz, kız kardeşi Ayşe ile evlenmiş, onu da her peygamberin bir havarisi var. Benim havarim de Zübeyir'dir buyurarak met ettiği Hazreti Zübeyir ile evlendirmişti. Zira Hazreti Peygamber Esma'nın hicret esnasında yaptığı hizmetleri her zaman takdir etmişti. Esma radiyallahu anh için Medine, Efendiler Efendisi'ne kavuşmak demekti cennetle müjdelenmiş olan sahabe Zübeyir radıyallahu anh ve dünyada cennet kuşağıyla müjdelenen sahabe Esma. Onlar kendilerine bahşedilen bu payelere layık olabilmek için her adımda Allah Resulü'nü takip ettiler. Onun ilmiydi, ahlakını ve sünnetini öğrenmek için inanılmaz bir gayret içerisine girdiler. Bu dünyada en sevgili Resulullah'tı. Bu sevginin nişanesi de bağlılık ve fedakarlıktı. Hayatları bağlılık ve fedakarlıklarına nişane oldu. Öyle ki bir gün Esma'nın annesi Kute ile Mekke'den hediyelerle kızını ziyarete Medine'ye geldi. Hz. Ebubekir ve kızları Müslüman olmuş ancak eşi Kute ile Müslüman olmayı kabul etmemişti. Bu sebeple Ebubekir Bekir anh ondan ayrılmak zorunda kalmıştı. Esma radiyallahu anha bu sürpriz ziyaret karşısında ne yapacağını şaşırdı. Annesi hala bir müşrikti. Onu eve alma ve getirdiği hediyeleri kabul edip etmeme konusunda tereddüt içerisindeydi. Esma Allahu anha kız kardeşi Ayşe radiyallahu anha annemiz aracılığıyla Hazreti Peygamber'e haber gönderdi. Hazreti Peygamber'in bu konuda fikrini öğrenmeden annesini eve alamazdı. Zira o İslam'a tüm varlığıyla teslim olmuştu. Nihayet beklediği cevabı vermişti Allah Resulü. Şöyle diyordu Resulullah. "Esma'yı söyleyin, annesini içeri alsın, getirdiği hediyeleri de kabul etsin. Esma, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin buyuruğu karşısında annesini içeri aldı ve hediyelerini kabul etti. Annesine hizmette kusur etmedi. Bu hadise üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Sizinle din hususunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara, iyilik ve adaletle davranmanızı Allah size yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletle hareket edenleri sever. Mümtehine Suresi 8-9. Ayetler